حی‌رحمان و رحمان، ایناللهم دل الله، نعمت او و نستای او و نستافیروه، و نهزو اللهی مشوره انسوسنه و منصیات عمل نه. منحی اللهی فلامودیله و منجت للفلا حادیله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا نبضه و بعد فاینال های راه دست الله. ve hayran hedi kadim Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şenel umur muttasatfa ve kulle muhtesatın bid'a ve kullu bidatin darara ve kullu dalalata finnar emma ba'd. Evet Bakara Suresi'nden devam ediyoruz inşallah. En son 84. ayette kalmıştık. Oradan inşallah devam edelim. Enz Ey İsrailoğulları, birbirinizin kanına dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizlerden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunu kabul etmiştiniz. Bu mısakı kabul eden sizler, verdiğiniz sözün tersine birbirlerinizi öldürüyor, aranızdan bir ümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyordunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de Size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyordunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itinmektir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları afikletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra ardarda arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs yani Cibril ile destekledik. Ne var ki gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız bir kısmını da öldürdünüz. Yahudiler peygamberlerle alay ederek kalplerimiz perdelidir. Dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katında ellerindeki Tevrat'ı doğru, doğrulayıp bir kitap gelince de Tevrat'tan bilmedikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılarıdır.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 Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Ey Muhammed! Onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver. Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak bu ilah edindiniz. Hatırlayın ki Tur dağının altında sizden söz almış, size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, Söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Ey Muhammed onlara şahit iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnız size aitse bu iddianıza doğruysanız haydi ölümü temenni edin bakalım.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 Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbinde bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler içinde müjdeci olarak insanlara o indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerini, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikaile düşman olursa, Allah da bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik, ey Muhammed, onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Allah katından kendilerine yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ekli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanın uydurup söylediklerine tabi oldular.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 Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahiretten nasipleri olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şeyine ne kötüdür. Keşke bunu almasalardı. Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu anlasalardı. Ey iman edenler! Ra ina demeyin, unzurna deyin, söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azaf vardır. Ey müminler! Ekli kitaptan kafirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak yani ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Yine bilmez misin göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz de ey Müslümanlar daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Ehl-i kitap, Yahudiler yahut Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız deliliğinizi getirin de. Bilakis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Yani Allah hakkıyla kulluk ederse onun ecir Rabb'i katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Hepsi de kitabı yani Tevrat ve İncil'i okumakta oldukları halde Yahudiler Hristiyanlar doğru yolda değillerdir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler doğru yolda değillerdir dediler. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah İtilafa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adını anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oraları ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu'da Allah'ındır, batı'da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir. Allah çocuk elinde dediler. Haşa. O bundan münezzehtir. Oysa göklerde verdiği ve olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şey dilediğinde sadece ol der, O da hemen oluverir. Bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet yani mucize gelmeli değil miydi? Ondan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri yani akılları nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik. Doğrusu biz seni hak yani Kur'an ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan and olsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanla cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın. Ve bir günden sakının ki o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez. Hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardımda görmezler. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyumdan da önderler yap ya Rabbi dedi. Allah ahtim zalimlere ermez. Yani onlar için söz vermem buyurdu. Biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim makamından namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik.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 Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! biz Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol demiş. O da alemlerin Rabbine boyun eğirim demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini yani İslam'ı seçti.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 Siz onların yaptıklarından sorguya çekinmezsiniz. Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara, Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, biz Hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'a indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onların hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk diyeyim. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın verdiği rengiyle boyandık. Ondan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak ona kulluk ederiz deyin. De ki Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail ve İshak, Yakup ve Esbat'ın Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilmiş bir şahitle gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınızı size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekinmezsiniz. İnsanlardan bir kısım beyinsizler yönelmekte oldukları kıblelerden onları çeviren nedir diyecekler. De ki doğuda batıda Allah'ındır. O dilediği doğru yola iletir. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahitler olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin arzulayıp da şu anda yönelemediğin kıbleyi yani Kabe'yi biz ancak peygambere uyanıp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 Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde kuşkulananlardan olma. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Ey müminler! Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda hepiniz, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir.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 muhakkak sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. And olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Ey peygamber! Sabredenleri müjdele! O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman,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 Şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanları apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.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 Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgar ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinirler. Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün, kuvvetli, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. İşte o zaman görecekler ki,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 Ve onlar artık ateşten çıkamazlar. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. Evet, devam edelim inşallah. Evet, 171. ayetteydik, oradan devam edelim. Bismillah. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu... Sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sığırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple de düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesileni haram kuldu. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkında saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphesi şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan ve çokça esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi ahir zaman peygamberin, peygamberinin vasıflarını gizleyip onu az bir faa ile değişenler yok mu? İşte onların yiyip karınlarını doldurdukları ateşten başka bir şey değildir.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 Dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı hastalık ve savaş olduğu zamanlarda sabreder. İşte, do işte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın...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 Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Her kim bunu işledikten ve kabul ettikten sonra vasiyetini değiştirirse günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Her kim vasiyet edenin haksızlığa yahut günah meyledtmesinden endişe eder de alakalıların arasını bulursa kendisine günah yoktur. Evet, eee Kardeşlerim ben Vax